Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 90 gün kaldı. Basic ülkeleri olarak anılan Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Çin, Kopenhag mutabakatında belirlenen hedeflere uyacaklarını açıkladılar. Basic Çevre Bakanları toplantısının ardından yapılan açıklamada, Aralık'ta Meksika'da yapılacak toplantının çok önemli olduğu ifade edildi. Basic ülkeleri gelişmiş ülkelerin hedeflerini hafifletecek tek bir bağlayıcı anlaşma yapılmasına karşı çıkıyorlar. Brezilya ve Güney Afrika, Kopenhag Mutabakatı'nı imzalamıştı. Hindistan ve Çin'in ise imzalaması bekleniyor. Bildirge, 31 Ocağı kadar gelişmiş ülkelerin 2020'ye dek sera gazı salım azaltma hedeflerini somut olarak açıklamalarını öngörüyor. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin de gönüllü olarak karbon salımlarını azaltacak stratejiler geliştirmeleri bekleniyor. Gelişmekte olan en büyük dört ülke olan basic ülkelerinin hedefleri gezegenin geleceği için çok önemli. Bu arada Fransa'nın Sarkozy'si Kopenhag'da alınan derslerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Sarkozy'ye göre 2010'da iklim değişikliğine karşı uluslararası bir başarıya ulaşabilmek için iki farklı süreç yürütülmesi gerekiyor. Bunların ilki tüm uluslararası toplumu ifade eden 192 üyeye sahip Birleşmiş Milletler'de yürütülecek olan süreç. Diğeri ise G28 olarak adlandırdığı ülkelerin yürüteceği süreç. Fransa yıl sonunda Meksika'da düzenlenecek zirveye hazırlanmak için G28 ülkelerinin Mart'tan itibaren aylık toplantılar düzenlemesini talep etti. Sarkozy ayrıca iklim değişikliğine karşı kırılgan ülkeler için küresel fon sağlanmasının ve çevre alanında devletler arası bir kurum kurulmasının Fransa için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Bakalım diğer devletler bu konularda nasıl bir duruş sergileyecekler. İstanbul, Avrupa 2010 kültür başkenti seçilmişken, Stockholm, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2010'un ekolojik başkenti seçildi. Komisyon, Stockholm'ün bir şehrin çevre dostu sayılması için gereken tüm kriterleri karşıladığını açıkladı. Sera gazı salımının azaltılması ise en önemli kriter. Stockholm çok soğuk bir kent olmasına rağmen 1990'dan beri fosil yakıtları terk ederek adım adım yenilenebilir enerjilere yöneldi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri veya Avustralya'da kişi başı yıllık sera gazı salımı 20 ton iken Stockholm'de 4 ton. 2011'in ekolojik başkenti ise Hamburg olacak. Darısı İstanbul'un başına diyoruz. Kültür başkentinden sonra ekolojik başkent olmasını bekliyoruz. 1432'de kurulan Ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Cain Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre GDO'lu ürünler yani genetiği değiştirmiş organizmalar içeren ürünler karaciğer ve böbreklerde hasara yol açıyor. Araştırmada hayvanlar Monsanto Biyoteknoloji Şirketi'nin ürettiği 3 farklı GDO'lu mısır tohumuyla beslendi. Monsanto küresel GDO sektörünün en az %90'ını ele geçirmiş dev bir Amerikan şirketi. Amerika'da ise Monsanto'ya ait olmayan GDO'lu tohum yok gibi. Araştırmayı yürüten Jill Eric Eliyni, hayvanların böbrek ve karaciğerlerinde yalnızca 3 ayda hasar meydana geldiğini söyledi. Bu GDO'lu besinlerin ani zehirlenmelere yol açmasa bile kronik zehirlenmeye yol açtığını gösteriyor. Şimdi GDO'nun daha uzun süreli etkilerini bulmak üzere daha kapsamlı araştırmalara başlanacak. Ülkemize her türlü GDO'nun girişi de bir an önce yasaklanmalı ve biyogüvenlik yasası sivil toplum kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda ülkemizi genetiği değiştirilmiş organizmalardan korumalı. Muğla Köyüceiz'e bağlı Beyobası beldesinden geçen Yuvarlakçay Irmanı üzerine hidroelektrik santrali kurulması planlanıyor. Köylüler farklı yerden gelen aktivistler ile beraber 300 yıllık anıt çınar ağaçlarının HES inşaatı için kesildiğini söyleyerek eylem yaptı. Gösteriye Muğla İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Köylü ve bazı Muğla İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı. Zeki Köylü burada yaptığı konuşmada Muğla İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan İmar, Tarım, Turizm, Hayvancılık ve Orman Komisyonu'nun yuvarlak çayda inceleme yaptığını söyledi. İncelemenin ardından buranın gerçe gerçekten santral yapmaya uygun olup olmadığı belli olacak. Ardından İl Genel Meclisi raporları ilgili kurumlara göndererek HES'in kurulmasını önleyeceğini ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını da açıkladılar. İlginç bir iklim aktivizmi örneği de İsviçre'den. Bertrand Piccard güneş enerjisiyle çalışan uçağıyla dünya turu yapacak. Picard'ın hedefi yenilenebilir enerjilerle ilgili bilinçlenmeyi sağlamak. Piccard hem gece hem de gündüz uçarak, güneş enerjisiyle uçarken gece gündüz sınırlaması olmadığını da gösterecek. 51 yaşındaki İsviçreli psikiyatrist de, saatte 70 km hızla uçarak 20-25 günde dünya turunu tamamlayacak. Bunu başardıkları zaman arabalar ve ısıtma sistemleri gibi petrol kullanılan alanların hiçbirinde aslında petrole gerek olmadığını da kanıtlamış olacak. Picard, Kopenhagen bizzat katılmış. Burada insanların felaket senaryolarından bıktığını gördüğünü ve sorunlara değil, çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Çözüm yenilenebilir enerji, sorun ise nükleer. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girip bir radyoaktivist olup çözüm için çalışabilirsiniz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 90 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi